aç yaptı Şamlıoğlu da tabii Adana'ya Erzurumcan Erzurum ve Karaman'a gidiyor. Karaman'a gel işte oturdu mütekdir oturur da ya Konya'daki Selçuk hükümdarı Hazreti Mevlana'nın babası Sultan'ı Konya'da geldi. O da Karaman Bey'inden izin aldı. Çünkü Karaman Bey Kenser çok büyük iyilikler yapmıştı. İzin aldı. Onun izine koy yere geldi. Karaman burada bir hayli 10 sene kadar kaldılar. Bu arada Hazreti Mevlana'nın annesi Mümine su madeni madeniyle yana deniz eee etti burada sırlandı. Hazreti Mevlana'nın abisi Aliattin Çelebi'dir. O da burada vefat O da burada, o da burada, şu denen burada. Da, şurada da, şurada da, burada da. Sırlandı. Buradaki karı Mazlum evlannın ak ak kek hatta ak minare derler. Zaten hocam daha büyük bir mimari tarz değişmiş. Efsiştikte bu, bu mimari tarz yeni modernmiş de. Ateşciye ne bile böyle değil bu da odunlar küçük küçük kırılıyor. nasıl 4 dişli taktak şey var bir yer üstü var 5 tane. Aslında depodan kullanmadım. Bir daha çok çikti böyle o zaman kayma kalmadı kayma. Halk diye bağış bahşet dedi. Anladım. Böyleüştü. Öteki kaldı. Böyle içeri giriyor. Yer krede olsa da. Şimdi ayrı ayrı şey bunu da bize